geçen derste veya daha önceki derslerde biz imanla alakalı 6 ana görüşten bahsedeceğimizi söylemiştik. Geçen hafta bunlardan ikisini aldık. 1. şeyle sünnetin görüşüydü. İkincisi de eşarilerin görüşüydü. İnşallah bu dersimizde geri kalan 4 görüşü ele alacağız. Böylece dersimizi bitireceğiz. Bundan sonraki meseleler bizim asıl meselelerimiz olacak inşallah. Yani asıl ehli sünneti anlayacağımız noktalar bundan sonraki derslerde daha çok ne zahire çıkacak inşallah. <gülüyor> Şimdi üçüncü görüş kardeşler kerramiyelerin görüşü. Üçüncü görüş kerramiyelerin görüşü. Bu kerramiyelerin görüşü Muhammed İbnu Kerram es Sijistani Muharrem İbni e, Muhammed İbni Kerram es Sijistani'nin ashabının görüşüdür bu. E, bu kerramiyelerin işte imamı olarak kabul edilen e, bu mezhebin e, imamı olarak kabul edilen Muhammed İbni Kerram es Sijistani'dir Bunun ashabının görüşü. Ee, bunlara göre kardeşler, bunların görüşlerine göre iman, e, iman dil ile ikrardır. İman, iman dil ile ikrardır. Mesela işte i̇bn Hazımın Hazm'ın ondan sonra El-Eşari'nin, El-Makalatul İslami'ne, İbn-i fetavasına vesaire, Ondan sonra Ebu Ya'la'nın imanına falan bakarsanız, Bunları, bu gör, bunların bu görüşlerini görürsünüz. Yine El Ma Wakif'te İc'i bunu söyler, Şerhül Makasit'te, Şerhül Usulü Kamsede, biz geçen derslerde hep bu eserleri isimlerini vermiştik. Bunlara bakarsanız Kerramiye'nin bu görüşünü bu şekilde zikrederler kardeşler. Ancak dikkat edin, bunlar şununla beraber şunu söylerler: Her kim kalbinde, her kim kalbinde küfür olarak ölürse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 söylediler ve bunların görüşünden birileri bu sonuca vardılar. Kim cevap verecek burada? Hatırlar mısınız biz geçende makalat yani fırkaların görüşünü çok iyi bilip ama bununla birlikte o görüşlerinden kendince bir sonuca varıp o sonucu o fırkaya nispet eden birisinden bahsetmişti. Kim hatırlıyor bunu? Demiştik ki bu fırkalarda alimdir. Evet. Parmak kaldıran kardeş. Efendim? Evet İbni Hazım İbn Hazm Evet İbni Hazım. Ee, işte aslında İbni Teymiye buna vurgu yapıyor. Neden kardeşler? Çünkü bakın İbni, İbni e, e, Hazım bunların bu görüşünde hata ederek e, yine onları lazımul mezhebine almışlardır. Yani demiştir ki Muhammed İbni Kerram Es-Sicistani'nin yani Kerramiye'nin görüşü bu şekildedir. Bu da şu kapıya çıkıyor. Ha, o zaman kendince bir e, sonuca varıyor İbni Hazım. Sonra o vardığı sonucu onların görüşüdür diye onlara nispet ediyor.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 Cennete girer. Neden? Çünkü münafıklar ne yapmıştır? Dille ikrar etmiştir. Doğru mu? He. O yüzden şimdi baktı bu Muhammed İbni Kerram'ın Sicistaniye ve ashabına bunlar dedi ki iman dille ikrardan ibarettir. İbn Azim de dedi ki madem ki iman dille ikrardan ibaret e, münafıklar da bunu dille ikrar ettiğine göre o zaman münafıklar mümin demek ki kerramiyelerin görüşüne göre münafıklar cennete girer. Böyle bir sonuca vardı ve bunu kerramiyelerin görüşü olarak atfetti. Ama biliyorsunuz Şeyhul İslam arkadaşlar e, <gülüyor> yani benim takip ettiğim kadarıyla ben Şeyhul İslam'dan daha adaletli, daha insaflı bidat eline saldırırken dahi hiçbir ilim ehliyle karşılaşmadım sözlerinde yani net olarak.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 e, iftira varsa Şeyhülislam İslam İbri Teymiye ne yapıyor? Şeyhülislam İslam İbri Teymiye bunu ne yapıyor? Hemen hemen beyan ediyor. İşte Şeyhul İslam Allahu Alem. Burada açıkçana söylemese de İbni Hazım'ın bu sözlerine atıf ediyor. Bu söylediğini. İbni Hazım'ın bu sözlerine atıf ediyor kardeşler. O yüzden burada buna e, dikkat çekmek istiyorum. O yüzden biz nasıl bileceğiz? Muhammed İbni Erkerramı Sicistani ve bunların ashabının görüşü iman dil ile dil ile ikrardır. E, dördüncü görüş kardeşler, <gülüyor> bu e, Cehmiye'nin görüşüdür. Dördüncü görüş, Cehmiye'nin görüşüdür. E, <gülüyor> Cehmiye'nin görüşü de şu şekildedir kardeşler. E, Cehmi İbn-i Safvan et biliyorsunuz. E, Cehmiye'nin e, imamı zaten Cehmiye ismini bu kişiden almıştır. İsmi Cehm İbn-i es Et-Tirmizi'dir. İşte bu Cehm İbn-i es Et-Tirmizi'ye göre kardeşler, iman,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 mücerret olarak kalbin bilmesi, kalbin yani marifeti iman budur demişlerdir. Cem İbn Safvan'ın yani Cehmiye'nin görüşü <gülüyor> budur. İbn-i Teymiye Rahimallah kardeşler fetvasında Cehmi İbn Safvan'ın görüşünün hakikatini çok dakik ince bir şekilde bize anlatıyor. Diyor ki Rahimallah Cehmi İbn Safvan ve ona tabi olanların görüşü iman mücerret olarak kalbin tasdiki ve bilmesidir.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 Ehl-i Sünnet-vel cemaat Akide meselesinde ihtilaf etmiş midir? Kim Akide? Evet şey en sağdaki Ha. konularda ihtilaf Evet çok güzel. Bakın şimdi bidat ehli itikat meselesinin içerisine bazı anlamlar doldurmuştur. Buraya çok dikkat edin kardeşler.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 e, sahabe döneminde bu lafızla kullanılıyor değildi, yani yay, yaygın değildi aslı itibariyle. Sonradan bu daha çok ne oldu? Daha çok e, meşrulaşıp ıslahlaştı itikat. Şimdi bakın, şimdi Allah Azze ve Celle'nin e, kıyamet arsasında kâfirler veya münafıklar tarafından görülüp görünmeyeceği meselesi, ehli sünnette ihtilaflıdır. Mesela ölülerin kabrin başına gittiğinde ölüye seslendiğinde ölü'nün duyup duymayacağı ihtilaflıdır. Evet, sen tutup ölüyle konuşamazsın.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 Allah azze ve celle'nin isim sıfatları. isim sıfat meselesi akide eder midir? Akide E peki o zaman ba bazıları ihtilaf etmiş Allah azze ve celle'nin e mesela şu bir isim söylemişler. O isim Allah azze ve celle'nin midir, değil midir? E şimdi diyecek miyiz yani ehli sünnet akide de ihtilaf etti.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 dalalete sürükleyecek veya bidat görüşe sahip olmakla nitelendirilecek meselede de yok. Güzel. Ebu Hanife ehl Sünnet mi? Ebu, Ebu Hanife ehl Sünnet. Peki o zaman ehl Sünnet'te ihtilaf olmuş olmuyor mu? Ama ama. Biz de evet. diyoruz ki bakın biz az önce selefin arasında mı ihtilaf yoktur diyoruz yoksa selefi bir insan mı muhalefet etmez diyoruz. Hangisini söylüyoruz?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 en şiddetli kimselerdendi. İbrahim en-Nehayden önce de İbni Mesud radıyallahu anh'ın eshabı vardı. Talebeleri bunların hepsi ircaya karşı ki biliyorsunuz aslı Cehmiye'den oralardan kıvılcımlar vardı. Çok şiddetliydiler İbni Mesud'un da ashabı. Ancak kardeşler Hammad İbni Ebi Süleyman gelip ne yaptı? Selefine muhalefet etti. Hamad bin Ebu Süleyman geldi, vehme düşerek, vehme düşerek ne yaptı? Selefine muhalefet etti. Daha sonra ne oldu? Daha sonra bu mezhep, bu görüş, Ebu Hanife'nin bu görüşü taklid etmesiyle ne oldu?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 Eşarilerden olup da akide de, eşarilerden olup da fıkıhta Ebu Hanife'nin mezhebinde olan birçok kimse de bu görüşe tabi oldular. Eşarilerden mesela şerhul cevhereye bakarsanız görürsünüz. Şimdi kardeşler bu görüşün Ebu Hanife'ye nispetini ele alalım. Şimdi dedik ki mürciyetül fukahların görüşü bu da nedir? İman, dille ikrar, kalbile tasdiktir.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 Ebu Hanife'ye nispeti ilim ehlinin indinde meşhurdur. Bunu bileceğiz. Neden? Bunu Ebu Hasan el eşari el-Makalatul İslamiyinde, İbne Hazım el-Fisal'de, yine bizzat Hanifi alimlerden İbnu Ybils, Tahavi şerhinde ve başkaları da bunu bu şekilde belirtmişlerdir. Hatta kardeşler, İbnu Teimiyen'in de bazı sözlerinin zahirine göre, bakın, İbni Teimiye çoğu sözlerde, çoğu sözlerinde net bir şekilde bunu Ebu Hanife'ye nispet etmiyor.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 ve el Hüseyin İbn Fadil el Baceli ve ikisi gibi diyor bazı kimseler diyorlar ki bakın iki kimsenin akidesinden bahsediyor iman hakkında diyorlar ki bunlar iman tasdiktir ve sözdür yani ile tasdik dille ikrardır sonra İbni Teymiyye devam ediyor diyor ki bu görüşlerinde yani bu iki kimse kim o Muhammed e, İbn Kullab Muammer bin Said ibn Kullab ve Ebu Hüseyin ibn Fadl el-Becledi diyor ki işte bunlar bu görüşleri savunmuşlardır ve bu görüşlerinde Kufe fukahalarından olan Hammad ibn Evi Süleyman ve Ebu Hanife gibi ona tabi olanların görüşüne muvafakat etmişlerdir. Biz bu İbni Teymiye'nin bu sözünün zahirinden ne anlıyoruz? İbni Teymiye de bu görüşü Ebu Hanife'ye nispet ediyor. İbni Teymiye de bu görüşü ne yapıyor? Ebu Hanife'ye nispet ediyor. Dikkat edin. Çoğu yerde İbni Teymiye'nin sözlerinin çoğu yerinde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 nafileler nafileler imandandır. Nafileler imandandır. Hatta geçen derslerde hatırlayacaksınız. El-Kadi Abdülcabbar Mutezile'nin en büyük alimlerinden. Bunun Şerhu Usulül Hamse'si var. E, o da bu görüşü tercih ediyor. Mutezile'den Kadi Abdülcabbar o da bu görüşü tercih ediyor. Yani nafileler ne? İmandandır görüşünü tercih ediyor. Hatta Şerhu'l Usulül Hamse'sinde diyor ki bizim diyor mezhebimizde doğru olan da budur. Gerçek olan da gerçek görüş de budur.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 Nafile ameller imandan değildir. Mesela ibadi kısmı vardır. Aslında bunlar aslında haricidir. İbadi fırkası. E, bu ibadi harici olan Ebu Ammar. Ebu Ammar. İbadi harici olan Ebu Ammar. E, el, el Muciz'de. El Muciz'inine bakarsanız orada bunu görürsünüz. Ancak şöyle bir işgal var. Makalat alimlerinden yani fırkaların görüşlerinde alim olan insanlardan İbn Hazım ve İbni Hazım'a göre ve hatta El Eyci de var. Eyci'ye göre de.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 Herkes bunu kabul ediyor. Sadece dediğim gibi mürciyelerin aşırılarından olan çok böyle şas kalmış Cehmi i̇bn Safvan gibi bidat ehli kimseler ha hariç. Ee, yine i̇bn Kerram gibi e, ve i̇bn Kerram'a muvaffakat eden e, kimseler gibi şaz kalmış kimseler hariç. Yani işte Muhammed i̇bn Kerram Es-Sicistani ondan sonra Cehmi i̇bn Safvan et ve onların etrafında birkaç şaz kalmış kimse hariç ümmetten diğer fırkalarda ne? Bu konuda bir sorun yok. İmanın Kalp amellerinin imandan olduğuna dair ki Şeyhül İslam Übün Teymiye bunu fetvasında, bunu fetvasında bu şekilde ne yapmıştır, zikretmiştir. Yine şunu da hemen söyleyelim kardeşler, bazı kişiler zannetmişlerdir ki, ehlü Sünnetle mürciyeler arasındaki çekişme, ehli Sünnetle mürciyeler arasında çekişme sadece azalarla amelde.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 alimdir, muhtebber bir alimdir. Ehli sünnete muvafakat etmediği yönler olmuştur. Ama bakın dikkat edin. Maalesef günümüzde de yani ehli sünnet kardeşlerden bazıları Fetul Bari'yi okurlarken bu vehme kapılıyorlar. Şimdi İbn Hacer bu konuda vehme kapılmıştır demiştir ki ehli sünnetle haricilerin arasında şöyle bir fark vardır. Demiştir ki ehli sünnet ameli imandan görüyor.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 demektir. Şimdi tartışma buradan. Selef ile Hamad bin Ebi Süleyman veya Ebu Hanife veya diğer bir tabirle mürciyetül fukaların arasındaki ihtilaf imandaki iman meselesinde lafsi midir, dil midir? Lafzı bir ihtilaf mıdır, hakiki bir ihtilaf mıdır? Şimdi kardeşler, şunu söyleyelim bakın biz adil olmak zorundayız. Evet Ebu Hanife'nin bir görüşünde bu görüş Ebu Hanife'ye katî eğer nispeti sahihse...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 ve yine büyük günah işleyenlerden ateşe girenlerin olacağında bu, bu insanlar ehli sünnete muafakat etmişler midir etmemişler midir etmişlerdir? Yani biz murjiyyatul fukaha'ya baktığımızda bunlar, bunlar her kim büyük günah işlerse bu büyük günah işleyen kimseler Allah'ın tehdidi altındadır, Allah'ın zemmî altındadır. Yine büyük günah işleyenlerden ateşe giren kimseler olacaktır hususunda ehli sünnete muafakat etmişlerdir. Ehli sünnete muafakat etmişlerdir. O yüzden e, ihtilafın çoğu lafsidir. E, o yüzden Şeyhül İslam İbni Teymiye de bunu açık ve net bir şekilde belirtiyor. İbni Şeyhul İslam İbni Teymiye diyor ki, Ebu Hanife ile diyor, yani ile Ehli şünnetin arasındaki ihtilafın çoğu lafsi ihtilaftır diyor kardeşler. Çoğu lafsi ihtilaftır. Hatta İbni Ebil İz de tâvi şerhinde bunu söylüyor ama İbni Ebil İz, İbni Teymiye gibi dakik söylemiyor. O sanki yüzde yüzünü lafzıymış gibi görüyor bu hata. Bu hata. Yüzde yüz lafzıydır diyemeyiz. Ancak çoğu hata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 Ayırmıştır bunları sözlü bidatlar ve itikadi bidatlar vesaire, ve ameli bidatlar. Bunların tabir sayısı bir cihetten en hafifi sözlü bidatlardır. Ve ehl-i sünnet bunu sözlü bidatlardan adletmişlerdir. Akidevi bidattan adletmemişlerdir. Yani bunların bu görüşünü mesela bir Allah'ın isim sıfatındaki mesele gibi bir bidat mesele.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 ee, hiç kimse söylememiştir. Ee, Ahmet İbni Hanbel de bunu bu yönde desteklemiştir. Bu şekilde küfür olmadığı Şeyhul İslam da buna ne yapmıştır kardeşler? fetvasında vurgu yapmıştır. O yüzden bunlar bir isim sıfat meselesindeki böyle bir istiva meselesindeki bir dat gibi e, işte istivanın inkarı ve Allah'ın azze ve celin isim sıfatlarının iptali gibi e, aşırı bir ney? E, bir bidat değildir. O yüzden hatta bu bidatı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 çok ince detayları olan ve çok önemli meseleler gelecek. Hatta bizzat ben size açıp Şeyhül İslam'ın kendi sözlerini bizzat eserinden direkt okuyarak da hatta belki sizden birisine okutarak çünkü illaki vardır sizin evlerinizde Şeyhül İslam'ın külliyatının biliyor zannedersem dokuzu falan basıldı dokuz cildi falan basıldı oradan mesela okumanızı söyleyerek de ilerleyeceğimiz yerler olacaktır.